أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه باحسان الى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وازيدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين Allah'ın fazlı keremiyle bundan önceki dört haftada 3 haftada özür dilerim hüccet kelimesinin manası ve Allah Azze ve Celle'nin kullara hüccetinin ne ile ikame olunduğunu anlatmaya gayret ettik, çabaladık ve bunu beş tane ana başlığa böldük bu 5 ana başlıktan dördüncüsünü yani Allah Azze ve Celle'nin Kullara hüccetini neyle ikame ettiğini yani şu manada hüccet ikamesi Allah Azze ve Celle'nin onların hiçbir özrünü mazeretini kabul etmeyeceği Allah Azze ve Celle'nin onları ebedi cehennem azabına koyacağının delillerini anlatmaya gayret ediyordu. Ve bu hafta Allah Azze ve Celle nasip ederse Allah'ın hüccetini ikame ettiği dördüncü unsur olan inzalil kutubi. Allah Azze ve Celle'nin kitaplar indirmekle kullarına hüccetini ikame ettiğini ve bu bu kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerim'le de kullara hüccetin kesinlikle kaim olduğunu artık bu dakikadan sonra kimsenin cehaletinin özrünün ve mazeretinin makbul olmadığını anlatmaya gayret edeceğiz. Ve bununla alakalı ki bu haftaki sözler çok daha can alıcı, çok daha gerçekten İzahı e, açık bir şekilde beyan edilen sözler. Onlara arz edeceğim inşallah. Biz neden bu ders silsilesine başladık? İnsanlar Yahudiliği seven varlıklar. İnsanlar Yahudi olmayı severler. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Beni İsrail size, Huzeyf'e özür dilerim radıyallahu anhu diyor ki Beni İsrail size ne güzel kardeştir. Bütün kötülükler onlara iyilikler sizedir. İnsanlar küfür, kafir, şirk ve müşrik hükmünü ve ahkamını tatbik ederken Atina'nın Olimposto dağında dünyaya gelen bilmem fulân isimli şahsı cehenneme iterken çok tereddütsüz ve nettirler. Veya Rusya'nın bilmem ne şehrinin bilmem neresinde Allah'a küfreden, Allah'a şirk koşan, Allah'ın yasak kıldığı şeyleri işleyenleri ateşe atmakta çok tereddütsüz, çok net Çok yakin ve şeksiz şüphesizdirler. Ama iş anne babalarına gelince, ama iş yakın akrabalarına gelince, iş Allah'ın sevgisiyle diğer dünyevi sevgilerin çakışmasına gelince, orada insanoğlu nedir kardeşler? Gerçekten çok çok mazeret üreten bir varlıktır. Dolayısıyla biz bu ders silsilesini, bu batıl şüphelerin defeyi, Allah'ın ve Resulünün irade ettiği hakkın Beyanı için yapmaya başladık. Ve dördüncü Allah Azze ve Celle'nin kullarına hüccetini ikame ettiği mesele de onlara kitaplar indirmesidir. Ve ilk ayeti kerime Nisa suresi 174. ayettir. Allah Celle Celaluhu diyor ki, يَا اَيُّهَا النَّاسِ قَدْ Burhan'un Ey insanlar size burhan geldi. مِنْ رَبِّكُمْ رَبِّنِزْدًا وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا Ve Allah size ap açık bir nur indirdi. Şimdi bu ayetin zahirinden diyeceksiniz meseleyle ne alakası var? Zaten ayetin zahiri değil, ayete müfessirlerin verdiği mana ve tefsir ehlinin, hak ehlinin ayeti anlayış şekli bizim için burada önemli. Bunlardan bir tanesi bu ayeti kerimeyi yorumlayan İbni Kesir Rahimehullah diyor ki, يَكُولُ تَعَالَى مُخَاتِبًا جَمِعًا نَّاسِ وَمُخْبِرًا Allah burada bütün insanlara hitap ederek ve onlara haber vererek bi ennehu burhanun a'vim onlara büyük bir burhanın geldiğini haber veriyor. Şimdi bu sözlerin altını kırmızı kalemle çiziyorum, okuyacağım. Buraya dikkat edin. Wa huwa delilul lil udru vel İşte bu özrü ve hücceti kat'i kesin bir şekilde kesen apaçık delildir özrü ve hücceti kesen bitiren apaçık kat'i delildir. Bu ki şüpheleri yok eder izale eder diyor. Ve liha kal bunun için dedi ki ve enzelna aleykum nuram mubina. Bir size apaçık bir nur indirdik. E diye an vadihan alal yani hakkı apaçık bir nur olarak indirdi. Ali Cerir ve gayrihi hu'l Kur'an. İbn Cerir ve başkaları dediler ki o Kur'an'dır. Ve İmam Kurtubi rahimeullah tefsirinde bu ayeti yorumlarken Mücahid'in İbn Abbas'ın talebesi Mücahid'in şöyle söylediğini söylüyor. El burhanu ha burada ayette geçen burhandan kasıt el hucce. O hüccettir. Yani size Kur'an geldi o sizin için hüccettir diyor Allah azam hüccede. Allah kullara Kur'an'ı indirmekle hücceti ikam etmiştir arkadaşlar. İster bunu itiraf etsinler, ister itiraf etmesinler. Bundan sonra artık kulun taksiratıdır. Bundan sonra artık kulun eksikliğidir. Bundan sonra kulun artık boş vermişliğidir. Eğer bir suç varsa cezasını da çekecektir bundan sonra. Ve bu bapta ikinci getireceğimiz delil bu anlayışa İbrahim suresi 52. ayeti kerimedir arkadaşlar. Allah ayeti kerimede diyor ki وَهَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِينَ İşte bu size apaçık insanlara bir uyarıdır, bir tebliğdir. Onlara ulaştırılan bir haberdir. Onunla ta ki bu ulaşan insanlar korkutulsun. Ta ki bilinsin ki O tek ilahtır ve akıl sahipleri de hatırlayıp düşünsünler. i̇bn Kesir Rahimallah gene bu ayeti kerimenin tefsirinde diyor ki Allah bu ayeti kerimede Kur'an için diyor ki bu insanlara apaçık bir tebliğdir. لِعُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ Ulaşan herkesi bununla korkutasın diye. Yani Kur'an'ın ulaştığı insana artık korkutma ulaşmıştır, artık hücret ulaşmıştır demektir. Ve gene bu babta bu söylediğimizi ortaya koyacak, bu anlayışı destekleyecek başka bir delil de Allah Azze ve Celle'nin En'am suresi 19. ayeti kerimesidir. Allah Azze ve Celle diyor ki وَاُوْهِيَ اِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِؤُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ Az önce okuduğum ayeti kerime, bu Kur'an bana vahyolundu. Ta ki sizi ve ulaşan herkesi korkutayım diye bunu. Yani bir adam peygamberi gördükten sonra iman etmemekte özrü olabilir mi? Asla. Peygamberi görecek. Peygamber onu anlatacak ve hala özürden konuşacak. Öyle bir saçmalık olmaz. Aynı şekilde ayete dikkat ederseniz لِيُنْزِرَكُمْ bihi Yani benimle karşılaşanları uyarayım وَمَنْ بَلَغَهُ Ulaşanları da. Benden sonra, ben peygamber vefat etti. Binlerce senedir insanlar geliyorlar. Onları neyle korkutacak? İşte Kur'an onları korkutmak için yeterli. Kur'an onlara hücceti ikam etmek için yeterli bir delildir kardeşe ki Sahih Buhari'de Abdullah İbn Amr'dan o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu rivayet etmiştir. Belligü <gülüyor> Benden bir ayet dahi olsa insanlara tebliğ edin. Ve hadisü anni bani İsrail ve la harc ve men kezeb ala mutamiden felyetabawa İsrailiyat bile olsa, İsrailoğullarından da gelse insanlara haber verin. Bunda bir beys yoktur ta ki yalan olmadığı müddetçe. Ve diyor Nebi Sallallahu Aleyhi kim bana yalan izafe ederse o cehennemdeki yerini hazırlasın. Ve İmam Kurtubi bu ayetin tefsirine bu hadisi naklettikten sonra devam ediyor. Ve diyor ki, vakale mukatil, Kurtubi mukatilden naklediyor. Mukatil dedi ki diyor, men belegahu al-Kur'an minel al cinni vel insi Insanlerden ve cinlerden kime Kur'an ulaştı ise Fahuve nezirun lehu O onun için korkutucudur. Yani o onun için hüccettir kardeşe. Özrü kesilmiştir. Artık o onun derdi ve problemidir. Gidecek, okuyacak, araştıracak, bulacak. İnsan dünyaya yiyip içmek Sadece ilişkiye girmek için gelmedi. Bu hayvanların da yaptığı bir şeydir. İnsanı burada farklı kılan şey akledip, düşünüp Rabbini tanımaya çalışması, çabalamasıdır. Allah'ı bilmek ise ilimle olur. Ki Allah Azze ve Celle bize imanın giriş şartı, giriş kapısı olarak kelime-i şehadeti emretmiştir. اَشْهَدُ اَلَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ اَشْهَدُ ARABÇA ben şahitlik ederim ki demektir. Ve İbn-i Teymi'ye rahmetullah mecmuatül fetavada dediği gibi şehide kelimesi Arapça'da bir ma'ne alime ve gada demektir. Yani bilmek ve hükmetmek demektir. Ki Allah Alima suresi 18. ayet-i keime'de subhanehu ve teala diyor ki la Allah şahitlik etti ki ondan başka ilah yoktur. Allah niye şahitlik etsin zaten? Allah biliyor. Bütün müfessirler tefsirinde diyorlar ki yani ve alime Allah bildi ve gada. Allah hükmetti diyorlar. Yani şehidenin manası bilmek ve hükmetmektir. Yani ben şahitlik ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur demek ben hükmediyorum ve ben biliyorum ki ondan başka ilah yoktur demektir. Bilmek ve hükmetmek için olmazsa olmaz bir şart vardır. O da ilimdir arkadaşlar. O da ilimdir. O yüzden Allah azze ve celle ilmi kelime-i şehadetin ilk şartı saymıştır. Onsuz olmaz. İnsan bilmediği bir şeye nasıl şahitlik eder? Şimdi akılla meselenin daha anlaşılır olması için açalım. Ben diyorum ki ben şahidim ki bu kardeş bu kardeşe yumruk attı. Görmemişim, duymamışım, bilmediğim bir şey şahitlik edebilir miyim ben? Edemem. Görmem veya duymam lazım ki diyeyim ki ben şahitlik ediyorum. Yani ben biliyorum ki bu adam bu adama vurdu. İnsan ilimsiz Allah'ın varlığına şahitlik edemez. O yüzden Allah Azze ve Celle Hu dedikten sonra وَالْمَلَائِكَةُ وَاُولُ الْاِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ Melekler ve ilim, hangi ilim ehli? Bilqisti, adalet sahibi olanlar. İlmin bereketi ve fazileti İmam Mali'nin dediği gibi adalettedir. İnsan aslen zalim bir varlıktır. O yüzden Allah Azze ve Celle كُونُ قَوَّم۪ينَ بِالْقِسْتِ diyor nasihat ederken. Bize vaaz ederken adaleti ayakta tutun. وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ Nefislerinizin aleyhinde olsa dahi. O yüzden ilim sahibi insanlar nefislerinin aleyhine bazen hata ile şahitlik edebilirler. O yüzden o insanlar Allah adına hata ettiklerinde ondan dönüp hakkı beyan edebilirler. Ama bunların hepsi için olmazsa olmaz bir şey lazım. O da ilim. İnsan bu şahitliği ilimsiz gerçekleştiremez arkadaşlar. O yüzden Mukatil'in bu sözünü naklediyor. Şimdi asıl can alıcı söz geliyor İmam Kurtubi'den. Diyor ki men Kur'an kime Kur'an ulaştıysa feke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Kime Kur'an ulaştıysa O adam tıpkı peygamberi gören ve onu işiten adam gibidir diyor. Buraya dikkat edin. Kendisine Kur'an ulaşan adam, peygamberi gören ve işiten adam gibidir. Nasıl ki bir Kureyşli müşrik, o dönemde peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiği zaman, nasıl ki gördüğünde ve işittiğinde kabul etmemesinde bir özrü yok, nasıl ki hüccet ona kaim olmuş, bugün Kur'an kendisine ulaşan bir adam da, Tıpkı o günkü Kureyşli Müşrik gibi Nebi'yi görmüş, onu işitmiş sayılmıştır. Bu ilim ehlinin katında, Allah ve Resulünün katında böyledir. Bakın İbni Kesir'de aynısını farklı sözlerle ifade ediyor. İbni Kesir Rahimullah da bunu anlatırken şu hadisi getiriyor. İbni Ebi Hatim haddefene. İbni Ebi Hatim bize haber verdi. Ebu Sa'id haddefene. O da bize haber verdi ve ki İmam Şafii'nin hocası tabiinin büyüklerinden ve Ebu Usame ve Ebu Halid an Musa İbn Ubeyde an Muhammed İbn Kebir ondan haber verdi fi kavlihi bu ayetteki ulaşanları korkutayım ifadesi için dedi ki diyor men belagahul Kur'an kime Kur'an ulaştıysa feke annama ra'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem O peygamberi görmüş gibidir aleyhissalatü vesselam. Zade Ebu Halid. Ebu Halid şunu ziyade etti bunun üzerine. Ve kellemehu. Tıpkı peygamberle konuşmuş gibidir kime Kur'an ulaştıysa Ve revahu ibni cerir. Ibni cerir et taberi, müfessirlen imamı. Min tariq ebimi ebime aşar an Muhammed ibni Kaab'den. Bu yolde nakletmiş ki. Kale men belegahu kuran Kime Kur'an ulaştıysa Fakat aبلغahu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ona peygamber ulaşmıştır diyor. Kime Kur'an ulaştıysa ona peygamber ulaşmıştır. Ve Abdurrazak Ma'mar'dan Enqatada Qatadeden o da naklediyor bu ayeti kerimede yani sizi ve ulaşan bu Kur'an'ın ulaştığı kimseleri korkutayım diye bu Kur'an bana vahiy olmuştur. Ayeti kerimesinin izahında diyor ki Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki «Bellig'u anillahi Allah'tan tebliğ edin. Femen belegadhu l-ayyah kime ayet ulaştıysa min kitabille Allah'ın kitabından fekad belegahu emrullah». Ona Allah'ın emri ulaşmıştır diyor. Allah hepsine rahmet etsin. Bu bapta bu anlayışımızı desteklemek adına getireceğimiz başka bir ayeti kerime ve ilim ehlinin kavlini üzerine mül mülahaza edeceğimiz ayet. Zümer suresi 27. ayetten 29. ayete kadar olan kısımdır kardeşler. Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Biz bu Kur'an'da insanlara birçok misaller getirdik. Umulur ki Allah'tan korkar da hatırlarlar. Kur'an-ın Arabiyyen, o Kur'an ki Arapçadır. <gülüyor> غَيْرَ ذِعَيْوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Umulur ki onlar korkarlar, onda hiçbir çelişki yoktur. Hiçbir Aynen. çarpıklık yoktur diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Daraballahu <gülüyor> meselen raculen. Allah size şu adamın misalini verir. Fihi şürekâ'u muteşâkisûn. İki tane ortak o adamın sahibidir ve çekişirler birbiriyle. Ve raculen selâmen liracul. Adamın biri de var ki, ikinci bir adam, o adamın tek bir tane efendisi var. O kölenin tek bir tane efendisi var. Hel yestevuyâni meselâ. Yani bu iki misal bir midir diyor Allah Azze ve Celle. Elhamdülillah övgü Allah'adır. Bel ektherhum la y'alemun. Onların çoğu bunu bilmezler. İnsanların çoğu bunun farkında değildirler. Allah Azze ve Celle burada Allah'a ortak koşup Allah'tan başkasına ibadet edenlerle Allah'ı ibadette birleyen muvahhidlerin örneğini veriyor Allah Subhanehu Teala. Müşrikler tıpkı iki tane efendisi olan köleye benzerler. Patron yani efendi dediğimiz şey bugünkü patrondur. Düşünün iki tane patronunuz var. Muhasebecisiniz bir tane size diyor ki hesabı böyle tut öteki tam zıttını söylüyor. Hangisini yapacaksın? Bir bununkini bir bununkini. O kızacak sana niye öyle yaptın bu kızacak sana niye böyle yaptın öyle mi? Ama tek bir ilaha ibadet edenler tıpkı bir tane patronu emiri olan gibidir. Patron ona der ki böyle tutacaksın hesabı, tartışma, anlaşmazlık ve çekişme, didişme orada olmaz. İşte müşrikler de yönetimi Allah'a değil kendileri gibi insanlara verdikleri için çekişirler. Onların binlerce patronları vardır. Onların efendileri binlercedir. Biri buradan çeker, diğeri oradan çeker, diğeri öbür taraftan çeker. Oysa ki Allah'a ibadet eden, Allah'a ibadette birleyen, Müvahhidler onlar tek patronu, tek efendisi olan insanlar gibidir. İşte bu ayeti kerimeyi tefsir ederken İbni Kesir rahimehullah Allah rahmet etsin kendisine diyor ki bu ayetin tefsirinde bu Allah size iki misali verir. İşte o efendisi ortak olanlar ifadesiyle alakalı. Ey yani yetenaazuun fi zalikal abd Yani ikisi arasında ortak olan köle hakkında iki patron çekişir diyor iki efendi çekişir. Vara'ul selamena ey saliman yani İslam olmuş, teslim olmuş, şirkten salim olmuş kimse liracul ey halisen la yemlukuhu ahadun ghayra ondan başka kimse de ona malik değil. Onun efendisi o mülkün sahibi değil. Allah diyor halyesdev yani mesela iki mesele bir olur mu? i̇bn Kesir devam ediyor kezalik Lâ yestevil muşrikillezî yâbudu âliheten mea Allah, vel mu'minil muhlisillezî la yâbudu illallâhe vahdehu lâ şerikele. İşte bu yüzden diyor Allah'la beraber başka sahte ilahlara ibadet eden müşrikle yalnızca Allah'a ibadet eden ihlas sahibi mümin iki örnek bir olmaz. Müminle müşrik bir olmaz. Kim mümini müşrihi, müslümanı müşrihi birbirine karıştırırsa O Allah'ın teşrisinin yanında ayrı bir teşriği yapan kimse gibidir kardeşler. فَاَيْنَ هَذَا مِنْ هَذَا Diyor ki bu nerede? Bu nerede i̇bn Kesir Rahim Allah? قَالَيْا İbn-i Abbas radiyallahu anhüme i̇bn Abbas dedi ki diyor ve وَغَيْرِ وَاحِدْ Seleften birçokları ve mücahid ve başkalar dediler ki هَذِي الْاَيَةُ رِبَتْ مَثَلًا لِلْمُشْرِكِ muhlis. Bu ayet müşrikle muvahhidin misalini vermek içindir diyor. وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمَثَلْ ظَاهِرًا بَيِّنًا جَلِيًّا قَالَ Bu misal çok açık olduğu için akıl sahibi, fıtrat sahibi herkes anlayıp şirkin pisliğini idrak edeceği için Allah dedi ki elhamdülillah. Hamd övgü Allah'adır. Ey, yani ne demek diyor? أَلَا اِقَامَةِ الْحُجَّةِ aleyhim. Yani bu akılla, bu fıtratla ve bu delille Allah hücçeti ikame etmiştir onlara. Zaten önceki iki hafta fıtratın, aklın Bunların hükmetin ikamesi noktasında yeterliliğini açık açık delillerle anlatmıştık. Bel ekseruhum la devam ediyor. Onların çoğu bilmez zeraayet için ey yani felihaza yüşrikun billah. O yüzden insanların çoğu Allah'a şirk koşarlar. Bu da İbn Kesir'in bu ayete dair yaptığı açık bir şekilde izahattır kardeşim. Demiştim 5 başla beş, beş bölüme ayıracağız. Birinci başlığı Ve birinci başlığın dört tane bölümü olan fıtrat, e, kevni ayetler, peygamberlerin gönderilişi ve kitapların indirilişi olmak üzere dört bölümü tamamladık. Ve beşinci bölümü gene Allah Azze ve Celle'nin kullarını çağırdığı şey, قُلْهَةُ بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَدَقٍ kısmıdır. Yani de ki sözünüzde sadıksanız o zaman delilinizi, o zaman hüccetinizi, o zaman burhanınızı getirin. Kısmıdır. Bu kısımda da ilim ehlinden birçok söz inşallah nakledeceğiz kardeşler. <gülüyor> Allah ayeti kerimede diyor ki Enbiya suresi 24. ayette Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? <gülüyor> De ki o zaman delilinizi getirin öyle Allah'tan başka ibadete layık birileri varsa. Gene Allah azze ve celle Ahkâf suresi 4. ayeti kerimede diyor ki قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ De ki o Allah'tan başka dua ettiğiniz kabirdeki şeyhler, yaşayan şeyhler, o başını sıkıştığında dua edip çağırdığınız Allah'tan başka mahluklar, o her şey yani, başını sıkıştığında çağırdığınız 10 Kasımlarda kabrinin başına gidip sanki sizi duyuyormuş gibi başka şeriatçı zannettikleri insanları şikayet ettikleri bir de alay ederler kabre gidip ibadet eden dindarlarla laikler derler ki ya bunlar Allah'a bırakmışlar kabirlere ibadet ediyorlar sanki kendileri başka bir şey yapıyorlar 10 Kasım olduğu zaman gidiyorlar Atatürk'ün kabrinin başına deftere yazıyorlar Atam şeriatçılar sana şikayet ediyoruz sanki o onun duasını istiyor Allah da diyor ki o Allah'tan başka dua ettikleriniz var ya o Allah'tan başka çağırdıklarınız var ya haydi gösterin bakalım onlar yerde neyi yaratmışlar أَمْ لَهُمْ شِرْكُمْ فِي السَّمَاوَاتِ Ya da göklerde bir Allah'ın ortağı mı vardır? Onun bir şeriki mi vardır? اَعْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا اَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عَلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Bundan önce ya bir kitap ya bir eser getirin eğer sözünüzde sadıklarsanız. Eğer gittiğiniz yolun doğru olduğunu iddia ediyorsanız. Haydi buyurun hücketinizi delinizi getirin diyor Allah Azze ve Celle. أَمْ لَهُمْ شُرَكَى Ortakları mı vardır Allah Azze ve Celle'nin? فَلْيَعْتُوا <gülüyor> بِشُرَكَائِهِ مِنْ كَانُوا صَدِقِينَ Sözlerinde sadıksalar o zaman Allah'ın ortaklarını getirsinler. Gene Allah Azze ve Celle, Ra'd Suresi 33. Ayet-i Kerime'de, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَا قُلْ سَمُّهُمْ Onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki o sizin isimlendirdiğiniz şeylerdir. Onlar ilahlığı hak etmezler. Allah Azze ve Celle gene, Mü'minun suresi 117. ayet-i kerimede çok açık bir lafızla وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرًا Kim Allah'tan başka bir ilaha dua ederse La بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. Bunda da delili hücceti yok ise فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ Onun hesabı Rabbinin katındadır. اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ Allah kafirleri iflah etmez. Birçok fakih bu ayet-i kerimeden Kim Allah'tan başkasına dua ederse o kafirdir demişler. وَمَنْ يَدْعُوا مَا اللّٰهِ Kim Allah'la beraber. Bak dikkat edin Allah'tan başkasına değil. Allah'la beraber başkasına dua ederse. Ayetleri okuyup geçmeyin. Allah'ın dininde basiret, fıkıh ve anlayış istiyorsanız Allah'ın sözlerini çok çok tefekkür edin. Tekrar tekrar okuyun ve tekrar tekrar düşünün. Basireti yakını tahsil eden şeyler... Allah'ın kelamı ve sözleri üzerine çok fazla düşünmek, tefekkür etmekle olur kardeşler. Allah diyor ki Allah'la beraber kim başkasına da dua ederse, bunda da delili yoksa, ayeti kerimenin sonunda inne Allah kafirleri iflah etmez ifadesiyle Allah'tan başka kime kim birisine dua ederse o kafirdir, bu büyük şirktir, sahibini dinle çıkartır. Hiçbir şekilde sahibinin mazereti yoktur diye alimler bu ayet-i kerimeden e, delil almışlar kardeşler. Dediğim gibi ilim ehli de bu ayet-i kerimeleri çok açık bir şekilde e, ortaya koymuşlar. Allah Azze ve Celle'nin hüccetini kayın kıldığını ve bunun dışında yapılan sahte şey, ibadetlerin de hüccetle ispat edilmesi gerektiğini. Burada bir diğer konu da hüccetin tamamının sadece Allah'a ait oluşudur. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede diyor ki Yani açık hüccet Allah'ındır. Yani hücceti Allah ulaştırır. Her kim bu kadar delilden sonra derse ki Allah kullara hücceti ikame etmemiştir. Vallahi o Allah'a zulmetmiştir. İki tane müşriye Müslüman diyecek diye. Allah akıl vermiş. Allah fıtrat vermiş. Allah kevni ayetler göstermiş. Kevni ayetlerinin olduğunu anlatmıştık. Allah Resuller gönderip kitaplar indirmiş. Allah bununla da yetmemiş. Alimler, davetçiler göndermiş. Bir de bizi uyaran Müslüman akrabalar, yakınlar, kavmimizin içinden Allah'ın davetine icabet edenler göndermiş. Vallahi bu kadar şeyden sonra Allah kullarına hücceti ikame etmedi diyen biri varsa o iki tane müşri ateşten kurtarmak için Allah'a zulmedip Allah'a iftira etmiştir. O yüzden diyoruz ki Allah adına bunu söylüyor iseniz قُلْ هَا تُبُرْهَانَكُمْ Haydi delilinizi getirin bize. Allah Azze ve Celle İbrahim Suresi 10. Ayet-i Kerime'de diyor ki Kalu اِنْ اَنْتُمِ اللّٰى بَشَرٌ مِثْلُنَا Dediler ki kavmi peygamberler bakın hüccet getiriyorlar, delil getiriyorlar, inanmamalarına mazeret getiriyorlar. Dediler ki sen bizim gibi bir beşersin. تُرِيدُونَ اَنْ تَسُدُّونَ نَعَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاؤُنَا فَأْتُونَ ب Sen bizi babalarımızın ibadet ettiği şeylerden uzaklaştırmak istiyorsun. Eğer sözünde doğruysan bize apaçık bir sultan delil getir dediler. Bakın başka müşrikler de şu hücreti getirdiler. İbrahim suresi 11. ayet-i kerimede gene. ''Galet <gülüyor> rusuluhum'' <gülüyor> Onlara peygamberleri, elçileri dediler ki ''Bakın rusuluhum'' <gülüyor> Bütün resuller kime dedi? Kavimlerine söylediler. İnnahnu illâ beşerun mislukum biz sizin gibi beşeriz başka özelliğimiz ayrıcalığımız yok Velakinnallâhe yemunnü alame yeşâu min ibâdih «Ama Allah kullarından dilediğine minnet eder yani Allah kullarından dilediğine anlayışı verir Zaten bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem me yuridillahu bihi hayran yufakkihu fid din Allah kime hayır dilerse onu dinde fakih kılar yetefakkeh fid değil Yani eğer yatafakkah din deseydi okuyan herkes fakih olurdu. Yufakkihu bu meçhul fiildir. Yani faili belli olmayandır. Aslında burada Allah azze ve celle'dir faili. Allah kılar. İnsan kendi okumakla olmaz. Allah da tevhidi doğru anlayışı resullerine vermiş. Elçilerine vermiş. O yüzden peygamber diyor biz tamam sizin gibi beşeriz. Siz bize tabi olmuyorsunuz ama Allah dilediğine minnet eder. Ben ne yapayım Allah bana vermiş diyor bu anlayışı. Buna tabi olacaksınız bana değil benim getirdiğim doğru anlayışa. وَمَا كَانَ لَنَا اَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ اِلَّا <اللّٰه> Allah'ın izni olmadan biz size sultan delil getiremeyiz. Mucize istediler, keramet istediler. Her tevhidi zaten müşriklere arz ettiğimizde diyorlar ne yaptınız diyorlar. Ya ne yapacaksın ne yaptığını? Sen Allah'a ibadeti birle Müslüman öl. O sonuç Allah'ın elinde. Allah kaderiyle dilediğini takdir edecek. Başkası olmayacak. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ O Allah'a iman edenler yalnız O'na tevekkül ederler. Neden? Kavimleri her zaman peygamberleri yalanlamıştır. Kavimleri her zaman hak davetçileri yalanlamıştır. Karalamıştır. İftira etmiştir. E öyle bir zamanda kim... Yolundan şaşmadan devam eder. Yalnız ve yalnızca Allah'a tevekkül eden insanlar. Kalplerini yalnız ve yalnızca Allah'a bağlayan, sebeplerin bittiği yerde tevekkül ile Allah'ın yardımını bekleyen insanlar ancak yapabilirler. Gene Allah Azze ve Celle e, Ra'd Suresi 38. ayet-i kerimede diyor ki وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكِ Biz senden önce Resuller gönderdik. وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً Biz onlara eşler verdik, zürriyetler verdik ve ma kane li rasulun eytiye bi ayetin Hiçbir resul Allah'ın izni olmadan ayet getiremez. Likulli kulli ecin kitab. Her ecel, her vakit yazılmıştır, kitabe halindedir. Allah bunu takdir etmiştir. Artık isteyen şahitlik etsin buna, isteyen şahitlik etmesin. El hakku huvel hakku Hak haktır. Bilen bilmiştir. Şahitlik eden etmiştir. Fudal İbni İyad'ın dediği gibi. Sakın sakın bu yola suluk edenlerin azlığı sizi korkutmasın. Sakın sakın hak yola girenlerin azlığı sizi korkutmasın. Çünkü doğru anlayışa suluk eden, doğru anlayışa giren insanlar her zaman اَقَلُّ الْقَلِيلِ Azların azı olmuşlardır. Bu İbni Teymiye'nin ifadesidir. اَقَلُّ الْقَلِيلِ Allah'ın öyle velileri vardır ki diyor, Onlar küfür beldelerinde yaşarlar. Kafirlerin çoğunlukta olduğu yerde yaşarlar. Onlar kalplerinde kafirlere ve müşriklere düşmanlığı ve buzu beslerler. Allah onları veliliğine ve dostluğuna kafirlere ve müşriklere buz etmeleriyle yaklaştırır. O yüzden Ahmed Müsned'inde İsa Aleyhisselam'dan şunu nakletmiştir. Ey müminler kim Allah'ın velayetini istiyorsa Allah'ın düşmanlarına buz etsin. Şimdi dostlar akıl var, fıtrat var. Biz sevdiğimiz insanın bizim düşmanımıza sevgi gösterdiğini gördüğümüzde bu ikinci şahsı sever miyiz? Kalbimizde ona sevgi hasıl olur mu? İbnül Kayymun dediği gibi ya şeytan, hubba, Ey şeytanın kardeşi sen nasıl sevgi iddia ediyorsun da sevdiğinin düşmanlarını seviyorsun? İnsan Allah Azze ve Celle'yi sevgisinde sadıksa İnsan Allah Azze ve Celle'yi sevdiğinde doğruysa onun dostu ve düşmanı ancak ve ancak Allah'ın dostları ve Allah'ın düşmanları olabilir. Eğer insan bu konudaki ilmi de hakkıyla talep etmezse, insan bu konudaki ilimden ben tekfirci harici olurum gibi saçma sapan şeytanın vesveseleri ve safsataları ile kaçarsa o zaman bir ilimden mahrum olur. Ve mesele İbni Hacer el-Eskalani'nin Fethül Bari'de söylediği gibi olur. İnsan fenni olmayan bir meselede konuşursa saçmalar. O zaman saçmalamak, o zaman hevadan konuşmak, o zaman akıldan konuşmak, o zaman birbirini yalanlayan şeyleri konuşmak artık nefes almak kadar basit bir şey haline gelir. İnsanın bir söylediği bir söylediğini tutmaz o dakikadan sonra. İbni Kesir Rahimoğlu şu ayeti kerimeyi, Rad Suresi 7. ayeti kerimeyi yorumlarken şöyle söylüyor. Allah bu ayeti kerimede diyor ki, Ve yekulu'llezine keferu levlâ aleyhi ayetun min rabbih inne mâ O kâfirler dediler ki keşke ona bir Rabbinden ayet inmeseydi. Oysa ki diyor sen şüphesiz onlara bir korkutucusun ve her kavme de bir hidayet edici gelmiştir. Bu resul olmuştur bazen. Bu bazen nebi olmuştur. Bu bazen sadece rabbani bir alim olmuştur. Mesela Yasin Suresi 2. sayfada anlatılan kıssada olduğu gibi. Veya Ashab-ı Kehf'de olduğu gibi. Ashab-ı Kehf. اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ عَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُوْدَ Onlar Rabblerine iman etmiş bir grup gençti. Allah da hidayetlerini ve imanlarını arttırdı diyor. Allah Azze ve Celle bunlar peygamber olduğu için mi Kur'an'da anlatıyor? Bunlar nebi olduğu için mi Kur'an'da anlatıyor? Bunlar vahiy aldığı için mi Kur'an'da anlatıyor? Hayır vallahi Onlar sadece salih insanlardı. Ama Allah Kur'an'ı Kerim'de onlara yer verdi. Neden? Çünkü Allah her kavme uyarıcı ve korkutucu gönderdi. Allah ashab-ı kehfin yaşadığı kavmin hüccetini o dönemin Müslümanlarıyla onlara ikame etti. Niye? Doğru anlayış onların yanındaydı. Doğru anlayış Allah ve Resulünün sözlerinde saklı olan doğru anlayış Müslümanın yitidir. Kimde ve nerede bulursa bulsun onu alır. Tıpkı Muaz bin cebelin dediği gibi. اِقْبَلُ الْحَقَّ وَلَوْجَأَ min kafirin Hakkı kabul edin kafirden gelse dahi. Dediler ki keyfe narif nasıl bileceğiz biz bunu? Kafir hakkı söylüyor. Dedi ki Muaz hakkın yanında nur vardır. Siz ona bakın. Tamam hakkın yanında nur vardır. Hakkı konuşan adamın yanında nur göreceksin de. O nuru görmeye de bir de göz lazım. Göz de gören organ değildir. Kalp görür. O yüzden Allah Azze ve Celle diyor ki gözler kör olmaz ama sinelerin içerisindeki kalpler kör olur. Dolayısıyla Müslüman her zaman kalbinin körlüğünden korkandır. O yüzden doğru anlayışın peşine Allah'tan korkarak düşer. O doğru anlayışı talep etmeye çalışır. O doğru anlayışın ardınca gider. Ama inatçı kafir, müstekbir kafir ne yapar? Bundan kardeşler yüz çevirir. Bu ve buna benzer vallahi sabaha kadar okumakta bitiremeyeceğimiz birçok Allah'ın sözü, birçok Resulünün sözü sabittir ki Allah Azze ve Celle Subhane ve Teala kullarına hüccetini, Kur'an'ı göndermek, Resulleri göndermek, onlara fıtrat vermek ve kevni ayetleri koymakla Allah Azze ve Celle... Bütçeti ikame etmiştir. Ama kafirler ve münafıklar bundan gafil kalmışlardır. İnsanların çoğu gafil kalmıştır. İnsanların çoğunun gafil kalması ve insanların çoğunun bilmemesi de bu konuda onlar için geçerli bir mazeret değildir. Allah Azze ve Celle bizi hak ve tevhid yolundan ayırmasın. Bu yolda sebat ettirsin ve İslam üzere canımızı alsın. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden bir kötülükte varsa nefsin ve şeytanımdandır. Og akkiret avanen, elhamdun lillahi rabbil alemin, subhanekallahumma, ve bi hamdik, ashadu en la ilahe illan, testa'furke, vatuhu i lake.